hızların izinde Peygamberimize en sevgili olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh Gece karanlığı çölü kapladığında kervan büyük bir kayanın dibinde konakladı. Kervancılar develerin bakımını yapıp sularken küçük Zeyt annesinin dizinde çoktan uykuya dalmıştı. Daha çok küçüktü ama annesiyle akrabalarının yanına gideceği için çok mutluydu. Bu onun ilk uzun yolculuğuydu. cılız vücudu yolculuğunun yorgunluğuna daha fazla dayanamamış uyumuştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çığlıklar ve gürültüyle sıçradı uykusundan Zeyt. Ortalık karışmış, herkes bir tarafa kaçışıyordu. Annesini yanında göremeyince etrafta aramaya başladı. Ama daha annesini bulamadan, atlının biri kolundan tuttuğu gibi onu atının terkisine attı. Korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına Zeyt. Günlerce ağlamış, anne diye inlemişti. Ama kervanlarını basan haydutların umurunda bile olmamıştı. Medine'nin Ukas panayırına getirmişlerdi onu satmak için. Etraf kalabalıktı. Satılmayı bekleyen esirlerin arasında en küçüğü oydu. Genç, yaşlı, kadın, erkek her türlü esir vardı işlerinde. Bir taraftan pazarlıklar yapılıyor, diğer taraftan satılan köleler nereye götürüleceklerini bile bilmeden efendilerinin peşinde bir meçhule doğru gidiyorlardı Zeyd şaşkın gözlerle etrafı seyrederken Adamın biri yaklaştı ve sordu Adın ne senin bakalım küçük Zeyd Babanın adı Harise efendim Nerelisin Yemen Hangi kabiledensin Kuda kabilesinde. Öyle mi O eski ve kıymetli bir kabiledir Günlerdir ilk defa kendisine sevgiyle bakan gözlerle karşılaşıyordu. Gülümsedi Zeyt. Birinin onunla ilgilenmesi ve konuşması hoşuna gitmişti. Adam tekrar sordu. Karnın aç mı? Zeyt utandı ve gözlerini yere eğdi. Açlıktan perişan olmuş bir halde kıvranıyordu. En son ne zaman bir şeyler yediğini hatırlamıyordu bile. Bu iyi yürekli adam suskunluğundan aç olduğunu anlamıştı eğilerek sordu küçük Zeyde. Benim de gelmek istersen yemek yer karnımızı doyururuz. Ne dersin gelir misin benimle? Evet gelirim efendim dedi sevinçle. Adam esir tüccarıyla pazarlık yaptı. Anlaştığı parayı ödeyip Zeyt ile beraber ayrıldılar pazardan. Uzun bir yolculuktan sonra Zeyt sahibiyle beraber Mekke'ye geldi. Burası. Onun için farklı ve yeni bir dünyaydı. Mekke'nin eşrafından olan sahibinin adı Hakim bin Hizam idi. Zeyd'e endişelenmemesini, onu iyi kalpli bir hanıma götüreceğini söyledi. Onu amcasının kızı Hazreti Hatice'ye hediye etti. Zeyd, yeni yuvasını çok sevdi. Zira dünyanın en şefkatli annesi, ona sevgi dolu kollarını açmıştı. Zeyd, Mekke'nin en saadetli yuvasında rahat bir hayata başlarken, Yemen'de ailesi yana yakıla onu arıyorlardı. Babası Yemen'in ileri gelenlerinin hepsini dolaştı. Çalmadık kapı, sormadık kimse bırakmadı. Ama tüm çırpınışları boşunaydı. Ondan ne bir haber ne de bir ize rastladı. Ayrılık acısından oğluna hasret dolu şiirler söyledi. ''Sorma ey gönül.'' Beyhude onu Bilemezsin mezarı ya ova ya sart Zeydim yavrum Gidenin geri döneceğini bilsem ah Senden başkasının dönmesini istemem ya Allah Anarım esince rüzgar Nerede bir çocuk görsem onu Ve duarken güneş hatırlatıyor seni her sabah Ferya ciğer Ciğerparem için binlerce ferya Binerek bineğimi ararım, halim olsa da berbat. Ben ve bineğim bilmeyiz ne usanmak ne bıkmak. İhtimalken oğlum bulunup karşıma çıkmak. Ne kadar ümid insanı aldatsa da ufanidir nihayet. Oğullarım, Kaya, Amr, Zeyd, Cebel, Zeydim size emanet. Aradan yıllar geçmişti. Ama dertli baba, bir umut, Yemen dışından gelen her kervanın yoluna çıkıyor, oğlunu soruşturuyordu. Yemenliler her sene Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'ye giderlerdi. O yılda bir kervan yola çıkacaktı. Zeydin babası Harişe kervandakileri tembihledi. Oğluna rastlarlarsa kendisine haber vermelerini istedi. Kervan Mekke'ye vardığında önce Kabe'yi tavaf ettiler. Yemenliler tavaf edenler arasında Zeyd'i de gördüler. Onu tanıdılar. Yemen'e vardıklarında babasına müjdeli haberi hemen verdiler. Harise sevinçten deliye döndü. Oğlunun yaşadığından ümidi tam kesmişken şimdi yaşadığını öğreniyordu. Ama oğlu hür olmasına ve iyi kalpli insanlarla beraber olduğunu söylemesine rağmen Yemen'e dönmeyi istememişti. Harise ne olduğunu öğrenmek ve yıllar sonra bulduğu oğluna kavuşmak için kardeşiyle Mekke'ye gitmeye karar verdi. Gidecek, onu tekrar yuvasına getirecekti. Harise vakit kaybetmeden hazırlıklarını tamamladı ve kardeşiyle beraber Mekke'ye doğru yola çıktı. Kendisinin neyi beklediğinden habersiz bir an önce oğluna kavuşmak istiyordu. Yanlarına Serahbil adında güçlü kuvvetli bir köle de almışlardı. Ona karşılık oğlunu alacak ve evlerine dönecekti Harise. Harise heyecanlıydı. Büyük bir dikkat ve özenle konuşmaya başladı. Ey Abdülmuttalib'in torunu! Ey Abdullah'ın oğlu! Ey Büyük Mekkeli! Ey bu kavmin reisi! Ben talihsiz bir babayım. Çünkü en sevgili oğlumdan ayrı düştüm. Ancak sizin yardımınızı diliyor ve bekliyorum. Oğlumun yerine size başka bir köle getirdim. Şu Serahbil adındaki genci lütfen kabul buyurun. Kendisi kuvvetli ve güvenilir bir insandır. Onu alınız ve oğlumu bana geri veriniz. Yüreği yanık babanın bu teklifi karşısında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Zeyd'i çağırıp kendisine durumu bildirelim. Onu serbest bırakalım. Şayet Size gelmeyi tercih ederse, bir şey vermenize gerek kalmadan onu alıp götürebilirsiniz. Şayet beni tercih eder, yanımda kalmayı isterse, Allah'a yemin ederim ki beni tercih edeni kimseye terk etmem yanımda kalır. Harise ve kardeşi bu cevaptan son derece memnun olmuşlardı. Zeyd'in merhametli ve insaflı birinin yanında olduğunu anladılar. Sen, çok adaletli ve insaflı birisin dediler. Peygamberimiz Zeyd'i huzuruna çağırdı ve ona sordu. Bunları tanıyor musun? Zeyd, evet efendim tanıyorum. Biri babam, diğeri amcamdır dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Zeyd, sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan şefkat ve merhametimi, davranışımı da gördüm. Şimdi bunlar seni almaya gelmişler. O halde ya beni tercih et ve yanımda kal veya onları tercih et ve git. Herkes merak içerisinde Zeyd'in vereceği cevabı bekliyordu. Zira bu çok zor bir karardı. Bir tarafta yıllardır özlemini duyduğu ailesi, diğer tarafta ondan baba şefkatini ve sevgisini esirgemeyen ve çocukları gibi bakıp büyüten Hazreti Peygamber vardı. Üstelik insanların en merhametlisi ve en güzeliydi o. Ona olan sevgisi hiç kimseyle kıyaslanmayacak kadar büyüktü. Tüm bunları düşünen Zeyd için bu sorunun cevabı açıktı ve en ufak bir tereddüt bile göstermeden şöyle dedi. ''Ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz benim hem amcam hem babam makamındasınız. Sizin yanınızda kalmak istiyorum.'' Yıllardır yana yakıla, her tarafta aradığı oğlunun ağzından dökülen bu sözler karşısında Harise, büyük bir şaşkınlık yaşıyordu. Nasıl olur da kendi öz evladı bunları söylerdi? Ciğer paresi, evladı, onu istememişti. Bir yabancıyı babasına tercih etmişti. Harise'nin hayal kırıklığı öfkeye dönüştü. Ve Zeyde şunları söyledi. Yazıklar olsun sana. Demek ki sen köleliği hürriyete, annene, Babanı ve amcana tercih ediyorsun. Harise, oğlunu kararından döndürmek için söylemedik söz bırakmadı. Ama Seyit kararından emindi. Kara gözlerini babasına çevirdi. Babacığım, ben bu zattan öyle şefkatli muamele gördüm ki, ona kimseyi tercih edemem. O, alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber'dir. O, İnsanların en şereflisidir. O, Şefkatin ve merhametin menbaıdır. O, Aşkın ve sevginin insandır. O, Güçsüzün, kimsesizin, Yetimin, kölenin ve fakirin yanındadır. O, sadece insanlara değil, Hayvanlara, bitkilere, Dağlara, taşlara, Kısaca tüm kainata rahmettir, Dedi. Zeyd, daha ilk günden O'ndaki eşsiz güzellikleri görmüş ve meftun olmuştu. Yüce ahlakına ve insanlara karşı sevgi dolu muamelesine hayran kalmıştı. O'nun gibi bir insanın yanında, yakınında olmak, O'ndan yayılan hikmet ve nurlardan istifade etmek herkese nasip olmazdı. Zeyd, hane-i bir ferdiydi artık. Her şeye yakından şahit olmuş ve gönülden bağlanmıştı. Sevgililer sevgilisi Allah Resulünü o kadar seviyordu ki ona gönülden bağlıydı. Anne babası için dahi olsa onu bırakıp gitmeye ne gönlü ve de aklı el vermiyordu. Zeyd tercihini Gönüller Sultanı Hz. Resul aleyhissalatü vesselamdan yana yaptı. Onun bu sevgisi ve bağlılığı karşılıksız kalmadı. Her iman edenin, her Müslümanın ayağının tozu olmak için can attığı, Allah Resulü'nün evladı olmakla şereflendi. Hazreti Peygamber Zeyd'i bir taşın üzerine çıkarttı ve orada bulunanlara şöyle seslendi: Şahit olunuz ey insanlar. Zeyd bundan sonra benim oğlumdur. Onu evlat ediniyorum. O bana varis, ben ona varisim. Zeyd'in babası ve amcası Hazreti Peygamber'in Zeyd'e olan sevgisini ve yakınlığını gördüler. Onların baba evlat gibi birbirlerine bağlı olduklarını gördüler. Zeyde olan kızgınlıkları geçti. Gönül rahatlığı içinde ve sevinçle memleketlerine döndüler. O günden sonra herkes ona Zeyd bin Muhammed diye hitap etti. Ta ki Efendimiz'e risalet görevi verilip onları babalarının isimleriyle çağırın. Mealindeki ayet nazil oluncaya kadar. Muhammed'in oğlu diye anıldı. Bu ayetin nüzulünden sonra Zeyd, Zeyd bin Harise olarak çağrılmaya başlandı. <Gülüyor> Efendimiz uzun süre kaldığı Hira mağarasından tedirgin ve şaşkın bir şekilde dönmüştü. Hz. Hatice validemiz onu sakinleştirmiş, şefkatle sarmalamıştı. Hira'da ona görünen Cebrail'di ve Rabbinden haber getirmişti. Herkesten önce Hazreti Hatice ve Hazreti Ali iman etmişlerdi Allah Resulüne. Ve Hazreti Ali ''Ey amcam oğlum, böyle konuşma, korku ve endişe duymana sebep yok, üzülme. Allah'a yemin ederim ki o senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin, emanete riayet edersin, akrabana yakın alaka gösterirsin.'' Komşularına nazik ve müşvik davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Evinin kapısını gariplere açar, onlara misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcam oğlu, sebat et! Senin peygamber olduğuna ben inanıyorum. Ondaki yüksek ahlaka ve güzelliklere en yakından şahit olan Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hz. Zeyd, İlk iman edenler kervanla katıldılar. Bu kadar yakınında olup da böyle bir şerefe nail olmamak mümkün değildi. Kimse ona inanmazken korkmadan haykırdılar en güzel kelimeyi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul O günden sonra Efendimizin mücadelesinde hep en ön safta yer aldı Zeyd. Allah Resulü ile birlikte sıkıntılara, zorluklara ve saldırılara karşı göğüs gerdi. Öyle ki Yüce Rabbimizin ismini, Kerim kitabında andığı tek sahabe olma şerefine nail oldu Zeyd. Efendimiz e olan sevgisi, bağlılığı ve sadakatiyle, Sema'nın en parlak yıldızları arasında ismini yazdırdı. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme,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 yıldızların izinde